Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Vessalatu ve ala Rasulullah Muhammadin ve ala alim asabi alim. kubra, kıyamet saatinin büyük alametleri. Bu ki eldeki tadilde al saatinin yaklaşması üzerine döndür. Ta eila zaharet açartıkta zaman kıyamet saati kıyametin Açığa çıktığı zaman, Ala e, ifriha, onun alametleri açığa çıktığı zaman. Bir de <gülüyor> aç, ohu açığa çıktığı zaman. Ne açığa çıktığı zaman? E, ne açığa çıktığı zaman Feyza <gülüyor> Zahret? Yani kıyametin alametleri açığa çıktığı zaman, Kâneti saatu, kıyamet olur. Ala İtrih'a hemen onun akabinde olur. Yani onlar açığa çıktıktan sonra kıyamet de hem onun peşinde olur. Ala İtrih'a onun peşini olur. Ve ehlü sünneti aldemak, ehli sünnet ve cemaat yönelona بها ona iman ediyorlar. Cemael caet anan nabi anan sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizden geldiği gibi ona iman ediyorlar ve minhha şöyle ki ondandır. Ondandır. Claro Şimdi biz geçen dersimizde küçük alametleri anlattık. Dedi ki küçük alametlerin özelliği küçük alametler çoktur. Kıyametin küçük alametleri çoktur. Ve bunlar çok farklı zamanlarda olabilir. Yani kıyametten on binlerce sene önce olanlar da var. Kıyamete çok yakın açığa çıkacak olanlar da var. Bir de kıyametin büyük alametleri var. Kıyametin büyük alametleri nedir? Onlar olduğu zaman onların hemen peşine, onlara hemen yakın bir şekilde kıyametin olacağı ve çok olmayan, belli sayıda olan alametlerdir. Öyle mi? Bunların bir kısmı, Kur'an-ı sabit olmuştur. Bunların bir kısmı da neredeyse tevatür seviyesine ulaşmış veya bazı âlimlere göre manevi mütevatir olan hadislerle ne yapmıştır? Sabit olmuştur. Lakin bunların bir özelliği de nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadis-i şerifte beyan ettiği gibi diyor ki alametler bir ipin üzerindeki halkalar gibidir. Dizili halkalar gibidir. halka koparsa Hepsi birbirini peş peşe takip eder. Yani hani şeyler gibi farklı farklı zamanlarda değil de birincisi oldu mu, ondan sonra büyük alametler artık peş peşe birbirinin peşine vakit olur. Hani nasıl ki bir ipin üzerindeki boncukları düşünün, ipi kopardığımız zaman boncuklar tek tek nasıl dökülüyorsa, kıyamet alametleri de herkese o şekilde peş peşe olur diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve şeydir. Bunların akabine de ne olur? Bu hadisin nafzı değil bu son söylediğim. Bunların akabine de kıyamet e, saati söz konusu olur. Şimdi böyle olunca yani bunların peş peşe geleceği ve bunların peşine de kıyametin geleceği hadise sabit olunca alimler oturmuşlar. Mesela hangi alametin birinci alamet, hangi alametin ikinci alamet olduğunu tespit etmeye e, çalışmışlar. Kimisi bunu hadislerle yapmaya çalışmış. Kimisi bunu olayları bir bütün haline getirmişler ortaya koymuşlar. Ha şu olması lazım ki bu olsun. Hani yeryüzünün bozulması lazım, evi bozulmanın olması için işte şunun çıkmış olması lazım. Ve böyle ondan sonra işte Mesih'in gelmesi lazım. E o anda da Mehdi'nin olmuş olması lazım ki hani işte o Mehdiyesin gelsen bize şey yap. Mehdi ona desin bize namaz kalsın, kıldır. O da desin ki yok sizin imamınız sizdendir vesaire. Yani kimisi olayları bir bütün halinde toplamış, olaylardan yola çıkarak bu öncedir, bu sonradır demiş. Kimisi de en zor olan yol, yani en çıkmaz olan yol, hadisleri bir araya toplayıp işte şu hadiste bak bu birinci demiş, bu hadiste bak bu birincidir demiş. Bu mümkün değil hadislerden bunun anlaşılması. Çünkü sahabe bile bunu anlamamış. Yani hadisleri rivayet edenler kendi aralarında ihtilaf etmişler. Deccal mı ilk çıkacak? Yoksa Deccal çıktı öldü mü, başka bir şey mi çıkacak vesaire Yoksa Deccal'dan önce işte Dabbe mi çıkacak? Mesela bazıları ilk alamet güneşin şeyden doğmasıdır demiş. Güneş'in batıdan doğmasıdır, e demiş. Bazıları ilk alamet, son alamet Güneş'in batıdan doğmasıdır, e demiş mesela. Yani bu kadar fark var. Onun için bunlar faydası da pek olan şeyler de değil zaten. Hangisi önce, hangisi sonra olacak. Ama bu çabaya girmelerinin sebebi, bazı alimlerin kıyamet alametlerinin, büyük alametlerin, küçük alametlerin hilâfına yakın zamanda peş peşe ve kıyametin de hemen onun peşinde olacağı e, sabit olduğu için Nasr'da bundan dolayı böyle bir şeye girişmişler. Evet. Zuhur-ül Mehdi, Mehdi'nin açar sıkılması. Ve Muhammed ibn Abdullah min ehli beytin nebi'nin ehli beytinden olan Abdullah bin Muhammed bin Abdullah Yahrucu çıkıyor. Yahrucu. Yahrucu çıkıyor. min i Qibeli-l Meşriqi Meşrik, doğu yönünden çıkıyor. Yemleku 7 senine 7 sene e, malik krallık yapıyor. Krallık demeyin ve mülk yani 7 yıl mülk elinde oluyor. Evet. <gülüyor> Yemleu dolduruyor. El arda kıstan ve adla. Yeryüzünü adalet ile dolduracak. Ba'de ma muli'at zulmen ve Yeryüzü adaletsizlik ve zulümle dolduktan sonra Mehdi yeryüzünü adaletle dolduracak. Ta'amur ummetu ummetim nimetlenecek. Tan'amul ummetu ummet nimetlenecek fi ahdihi onun ahdinde ni'meten ni'met ile nimetlenecek. Lam tanamha kattu Asla onun gibi nimetlenmemiş olacak. Tukhruju arda Tuhrecul arda nebataha. Yeryüzü nebatını çıkaracak. Vatumturu sema'u <قَتَرَهَا> Gökyüzü de yağmurlarını yağdıracak. Vayuğtıl malâ vayuğtıl malâ biغيري عددin. Yani malı da böyle adetsiz bir şekilde insanlarına yapacak daha tacak. Şimdi normalde Mehdi dediğimiz şey peygamber aleyhisselatu vesselamın hadislerinde sabit olmuş olan bir insan, yani beşer olan insan olan bir adam. Yeryüzü öyle bir hale gelecek ki yeryüzünde çok şiddetli zulüm, çok şiddetli böyle kötülük yayılacak. Allah vecelle peygamberimizin soyundan, peygamber ismi peygamberimizin ismine uyan, öyle diyor peygamberimiz sünnetlerdeki bir rivayette, ismi benim ismimdir. Baba yuwatihu ismihu ismi ve ismu abihi ismu abi diye. Babasının ismi babamın ismine, kendi ismi benim ismine muvafık olacak diye. İsmi başka bir rivayette Fatıma'nın çocuklarından olacağını söylüyor yani Fatıma'nın neslinden e, olacağını e, söylüyor. Peygamberimizin neslinden olan, Peygamberimizle aynı ismi taşıyan bir komutan. Yani yeryüzünde Müslümanlar çok az olup da yeryüzü çok şiddetle, zulümle dolduğu zaman Allah azze ve celle Mehdi'yi onlara komutan olarak gönderecek. Hal tamamen değişecek. Yani yeryüzü o zulümden, adalete, Müslümanlar o şiddetten, rahatlığa kavuşacaklar ve bu şekilde bir adam olarak gelecek. Hz. İsa ile, Hazreti İsa'nın indiği dönemle aynı dönemde yaşayacak. Şimdi Mehdi ile ilgili rivayetler iki türlü. Mehdi ile ilgili rivayetler iki türlü. Bir, Bukhari ve Müslüm'ün dışında olan rivayetler, bir de Bukhari ve Müslüm'de olan rivayetler. Bukhari ve Müslüm'ün dışında olan rivayetlerde Peygamberimiz bizzat isminin Mehdi olacağını ve Müslümanların halifesi olacağını, kendi soyundan olacağını ifade etmiş. Bukhari ve Müslüm'de olan rivayetlerde açıkça ismine Mehdi denmeyen ama kıyamet gününden önce bir imamın olacağından söz edilmiş. Yani mesela örnek veriyorum, diyelim ki Peygamberimiz demiş ki kıyamet gününden önce ismi Mehdi olan, yeryüzünü adaletle dolduracak olan ve sizden olan bir imam olacak demiş. Bak ismi Mehdi. Buharide ve Müslüm'de ise ismini söylemeden kıyamet gününde, kıyametten önce yeryüzüne işte adaletle dolduracak olan bir imamınız olacak mesela gibi yani Bukhari ve Müslim'deki rivayetlerin genelinde isim yok, sadece bir özellik zikrediliyor. Sünenlerdeki rivayetlerde veya Bukhari ve Müslüm'ün dışındaki kitaplarda gelen rivayetlerde ise Mehdi'nin ismiyle beraber vasıfları zikrediliyor. Ondan dolayı alimler Bukhari ve Müslüm'ün dışında sarih, Bukhari ve Müslim'in içinde işaret yoluyla Peygamberimizin Mehdi'den söz ettiğini söylemişen yani ehl sünnetin yanında Mehdi denilen komutan, zat kendisi hakiki bir şahıstır bu çok önemli bir nokta çünkü geleceğiz bu konudaki sapkın görüşlere hakiki bir şahıstır insandır sadece Allah azze ve celle ona komutanlık nasip etmiştir peygamberimizin soyundan ümmete 7 sene 8 sene gibi bir süre çok rahatlık yaşatacak olan bir halifedir, bir imamdır. şimdi ehli sünnetin dışında kalan fırkalar 3 kısma ayırabiliriz yani Mehdi ile alakalı insanları, Ehl-i Sünnet'in dışındaki fakaları üç kısma ayırabiliriz. Bir Mehdi tamamen inkar edenler. Mehdi tamamen inkar. Bunlar niye Mehdi'yi inkar ediyorlar? Aynı geçen dersimizde Kıyamet şartlarıyla alakalı rivayetleri inkar eden adamların şeylerini delillerini saymıştık ya bir önceki dersimizde. Aynı gerekçelerle tabii ki Kur'an'da geçmediği için. İşte bu gayb olduğu için, işte rivayetlerin arasında ciddi çelişki olduğu için vesaire gibi iddialarla Mehdi şeyini reddetmişler. Yani Mehdi'yi kabul etmemişler. Geçen derste saydığımızın dışında farklı bir gerekçe sunmuşlar ortaya. Demişler ki Mehdi anlayışı Yahudi ve Hristiyanların İslam ümmetine şia aracılığıyla attığı ve ümmeti hareketten alıkoymak için uydurulmuş bir şeydir, bir senaryodur. Şimdi bir de Şiilerde de böyle bir şey olduğu için yani hani Mehdi gelecek hiçbir şey yapmamamız lazım, beklememiz lazım. Hatta mesela bazı Şiiler Hümeyni İran'da sözde İslam devrimi yapınca, onların deyimiyle e, İslam devrimini yapınca Hümeyni'nin dinden çıktığını söyleyenler, Hümeyni'nin Şii olup da Hümeyni'nin haram işlediğini söyleyenler, Hümeyni'nin çok büyük bir yanlış yaptığını söyleyenler olmuş Şiilerin içinden. Niye? Çünkü Mehdi'nin gelmesini geciktirdi diye. Hani Hümeyni işleri karıştırdı. Tuttu İra, İs, İran'da İslam devrimi kurdu. Tabi sözde İslam devrimini kurdu. Ondan dolayı işte e, yeryüzünün çok kötü olması lazım ki Mehdi gelsin. Bu tuttu yeryüzünü biraz düzeltti. E, yeryüzü biraz düzelince ne oldu? Aha Mehdi de gecikti diye Hümeyni'ye işte bu şekilde şey yapanlar olmuş. Karşı çıkanlar e, olmuş. Ehli sünnet buna zaten karşı. Yani bu şekil bir Mehdi anlayışını ehli sünnet kabul etmiyor. Biz geçen dersimizde neydik? Ehli sünnet, kıyametin alametlerinin hepsine, sahip olanlara inanırlar ama bunu din edilmezler. Yani din hepsi buymuş gibi, dini hep bununla bağlandırma her böyle bir şey yok. Herkes kendi üstüne düşeni yapmak zorundadır. Çünkü bunların ne zaman çıkacağı, na, nasıl olacağı, belki bize yakın mıdır, uzak mıdır, bunlar bilinen şeyler değildir. Her kul bunlara inanmakla mükellef olduğu gibi ehli sünnetin itikadında kendi üstüne düşen şeyi de ameli ve itikadi olarak yapmakla da aynı zamanda mükelleftir. Ve bu tabi şey bir iddia da değil yani. Birileri yanlış bir şeye inanıyorlar diye bizim de bunu reddetmemiz ne yapmaz? Bizim de bunu reddetmemiz gerekmez. Sadece biz o yanlışlığı reddederiz. Doğru olan kısmını ne yaparız? Kabul ederiz. Bu birinci kısım. Yani Mehdi şeyini, şahsını kesinlikle kabul etmeyenler. 2- Şia gibi Mehdi'yi kabul eden veya kendini Ehl-i Sünnet'e nispet edip de Mehdi'yi kabul eden ama Mehdi'de sapıtan, yani Mehdi anlayışında sapıtan insanlar, bunlar kimler? Bunlardan Mehdi olmadan zaten hiçbir şey olmayacağına göre Yani Mehdi gelir, biz ne yaparsak yapalım, yeryüzü her geçen gün kötü oluyor zaten E o zaman biz kendimizi hiç yormayalım, hiç güzel rahatımızı, keyfimizi bozmayalım Biz bekleyelim Mehdi gelsin, bu işler hepsini düzelsin, biz de rahata kavuşalım e, diyen görüş Kendini ehli sünnete nisbet edenlerin içinde böyle bir görüş var bu görüşle kesinlikle Hazreti Sünnet bu görüşten kesinlikle beridir. Böyle bir görüş kabul edilemez. Daha önce söylediğimiz e, gibi üçüncü bir e, şeyde, üçüncü bir e, dedi ki bir Mehdi'yi kabul etmeyenler, iki Şia gibi Mehdi'yi kabul edip de Mehdi anlayışta sapıtanlar, üç Mehdi'yi kabul edip de Mehdi tevil edenler. Yani bu bizim özellikle Türkiye'de de çok yaygın olan bir mantık. İşte mesela nedir? E, Deccal komünizmdir Mehdi de Risale-i Nur'dur. Örneğin. Yani sapık eee bir tanesi. E, mesela. Daha son zaman gördüğüm bir tanesi Deccal Amerika'dır. Mehdi Usame Bin Ladin'dir gibi mesela sapık. Sapık yine sapık. Yani e, düşüncelerden bir tanesi. Eminim bunu Usame Bin Ladin'in yanında biri zikretse kovar yani kendi yanında. Hani sen Mehdi'sin işte şeyde deccaldır, Amerika'nın deccaldır gibi bir şey söylerse çünkü kendisi el sünnet olduğu için böyle bir tevili, böyle bir yorumu kabul etmeyeceği kesin. Ee, işte veyahut da geçen dersimizde Allah'a alem söylemiştim. İşte mesela deccal televizyondur. Ee, misal bu şekilde. Yani böyle hani bunları kabul edip yani hadislerin hasılını kabul edip lakin farklı farklı yorumlar yapanlar ee, mesela. İşte Mehdi nedir? Mehdi işte sünnet akımıdır. Yani hani bu bir akım gibi, Deccali, Mehdi, İsa'yı bir akım gibi düşünen, bu şekilde <gülüyor> yorum Ehli sünnet bunların hepsinden beridir. Hadislerde geldiği gibi e, kabul eder. Özellikle Mehdi bir şahıs, bir komutan, Peygamberimizin soyundandır diye bu şekilde kabul eder. Buraya kadar anlatamadığımız veya anlaşılmayan bir şey var mı? Sor. <gülüyor> Mehdi'nin tanınması için alametler mi <gülüyor> Mehdi'nin tanınması için alametler? Mehdi ben Mehdiyim demeyecek zaten. Yani kendinin Mehdi olduğu da Müslümanların <gülüyor> imamlarından bir imam. Normalde sadece Müslümanların imamlarından bir imam. Lakin biz Mehdi'yi nasıl tanıyacağız? Birkaç şeyle tanıyacağız. Bir, sünenlerdeki rivayette olduğu gibi yeryüzünde artık her şey bitti denecek seviyeye gelmişken yani zulümle dolmuşken yeryüzü birden yeryüzünü adalete çevirecek. <gülüyor> Ama tüm yeryüzünü adalete çevirecek bir komutan, bir imam olacak. İki, Hazreti İsa ve Deccal'ın döneminde bu komutan olacak. Yani bu imam hani biliyorsunuz Hz. İsa ile ilgili rivayetlerde de söyleyeceğiz. Peygamberimiz Hz. İsa'nın işte Şam tarafında işte e, ineceğini, Müslümanların ondan namaz kılacağını işte Mehdi'nin gelsen bize hani namaz kıldır e, diyeceğini onun da hayır imamınız sizdendir. Yani bu ümmete Allah'ın bir ikramı olaraktan sizin kendi imamlarınız sizdendir deyip onun arkasında namaz kılacağını. Yani Hz. İsa ile Mehdi beraber Deccal'a karşı mücadele ve Deccal'ın ordusuna karşı mücadele verecekler. Bu vasıflardan tanırız. Yani Deccal'ın, Hz. İsa'nın aynı dönemde Mehdi'nin, o komutanın, imamın olması ve çok yani çok büyük bir değişiklik. Yani yeryüzü çok kötüyken bütün yeryüzünün bir tane adalete bulanması ve yedi sene, mülkü elinde yedi sene bulundurması. Hani gücü eline geçirdikten sonra yedi yıl yapması, bu onun Mehdi olduğunu gösterir. Evet. Bunu <gülüyor> Deccali. Mesih-i çıkması ve nozuluk inmesi, Mesih-i İhseb-i Meryem'in inmesi aleyhisselatü vesselam Aynı minaretil beyda'i, beyaz minaren yanında, şerqi... Minaretil beyda'i şerqi, şerqi Dimeşk, Dimeşk-i Şam. Şam'ın şey beyaz minare, doğu tarafındaki beyaz minarenin yanında inmesi. Bayan iniyor hakimen hakimle bir şey. Bayan iniyor hakimen hakim olarak <gülüyor> iniyor. Neyi? Bir şeriati Muhammed'in. Muhammed aleyhisselam'ın şeriatıyla hükmeden olarak iniyor. <gülüyor> amel bir onunla olarak iniyor. Ve onu yaktırır eldejale dejale ödürür. Ve hükür bilerde bil İslam'ın yerlünde İslam'la hükmediyor. Ve Nuzuluhu, o iniyor, ala taifetil mansurati, taifetil mansura üzerine iniyor. Elleti, o taifeki, tuqatilu alal haqqi, hak üzerine savaşıyorlar. Ve ötekunu, müştemiaten, e, toplanmışlardır. Likitali, deccali, deccali öldürmek için toplanmışlardır. Feyanzuluhu iniyor, vakti ikamet-i salati, namaz e, ikamesinin e, vakti üzerine iniyor. Feyanzulu, nasıl bir daha? Feyanzulu, eee... İniyor. Vakt e, vaktte ikametin, ikameti, ikameti salatı, e, namaz vaktinin ikameti üzerine iniyor. <gülüyor> Namazın ikamesi vaktinde. yani Namaz vaktinde iniyor. Waysal <gülüyor> di e, kılıyor. Kralpe e, emiri, emirin arkasında tilkette taifeti. E, bu taifenin emirin arkasında e, namaz kılıyor. Namaz kılıyor. Şimdi normalde. Deccal'a da Mesih denmiş, burada dikkatinizi çekti mi? İsa Aleyhisselam'a da Mesih denmiş. Niye? İkisine iki, ikisine birden, i̇ki tane zıt, birbirine tamamen zıt karaktere birden e şey denir mi? E, Mesih denir mi? Hı. Şimdi normalde Deccal'a niye Mesih denmiş? İki tane şey var. Bir Deccal'ın hadislerde Deccal'ın özelliğini anlatırken Peygamberimiz onun bir gözü şeydir. Bir gözü yoktur. A e vardır. Yani tek gözü kördür. Şey gibidir. Dışa çıkmış üzüm gibi üzüm tanesi gibidir. Bir gözü görmez. Yani tek gözlüdür. Yani Deccal. Bir gözün meshedildiğinden dolayı, hani kaldırıldığından dolayı denmiş. Bir de bazı alimler 40 günde bütün dünyayı gezecek diyor ya. 40 günde bütün dünyayı meshedecek edecek diye Mesihdendini söylüyorlar. Tabii bu Mesihul Batıl'dır. Batıl'ın Mesih'idir. Hazreti İsa'nın Mesih denilmesinin sebebi Hazreti İsa'nın işte dokunduğu zaman arkadaşlarımızın dediği gibi körleri iyileştirmesi, işte hastaları iyileştirmesi Allah azze ve celle'nin izniyle. Bundan dolayı ona Mesih dendiği söylenmiş. Bir de ayrıyetten Hazreti İsa'nın da yeryüzünü komple o zulmü meshedip yeryüzünden onun yerine şey getireceğinden dolayı, adalet getireceğinden dolayı ona Mesih dendiğine dair alimler bu şey. Yani i̇kisi birbirine tamamen zıt şeyler hani aynı manadaki şey değil. Yani aynı manadaki Mesih değil. Şimdi bu e, olayın hakikati şu. Deccal diye bir şahıstan bahsediyor Peygamberimiz. İnsan. Bukhari ve Müslim'deki rivayetlerde Deccal'ı anlatırken Peygamberimiz onun tek gözü kördür diyor. Yani bir gözü kördür e, diyor. Deccal için Peygamberimiz onun saçı kıvırcıktır diyor. Onun cüsseli olduğunu söylüyor. Yani hani cüsseli bir yaratık olduğunu söylüyor kendinin ilah olduğunu iddia ediyor. Hatta Peygamberimiz bir hadis-i şerifte diyor ki şüphesiz ki sizin Rabbiniz a'var değildir. O a'vardır. Hani insanlar onu tanısın, sapmasın diye. Hani Rabbiniz tek şey değildir, tek gözlü değildir. Başka bir rivayette aman dikkat edin sizden hiçbiri ölmeden Rabbini görmeyecektir diyor. Deccal'ı anlattıktan sonra şimdi deccal şey iddiasında bulunacak, ilahlık iddiasında bulunacak. Hani ölmeden hiç hani inanmayın sakın ne yaparsa yapsın çünkü deccal harihudada şeyler yapacak mesela başka rivayette peygamberimiz gökyüzüne yağmurunu indir diyecek gökyüzü yağmur yağdıracak yeryüzüne de batını çıkar diyecek yeryüzüne batını çıkaracak cehennemi ve cenneti gösterecek insanlara diyor bak cennet ve cehennem benim elimdedir diyecek sakın ha diyor onun cennet diye gösterdiği yere girmeyin yani onun cenneti cehennemi cennet cenneti cehennemdir diyor şimdi hani bu vasıfları gösterdi mi? Bir adam kanabilir. Yani bunun Allah olduğuna veya ilah olduğuna kanabilir. Peygamberimiz bunun önünü kapatmak için aman dikkat edin, sizden biri ölmeden Rabbini görmeyecektir. Yani eğer henüz yaşıyorsanız bu demektir ki de Rabbinizi göremezsiniz. böyle <gülüyor> bazı harikulade şeyler gösterse de bu sizin Rabbiniz değil. Mesela bir rivayette biliyorsunuz Deccan, bir tane genci yatırıyor. Ben senin Rabbinim diyor. Ay sen benim Rabbim değilsin diyor. Ben seni hem öldürürüm hem diriltirim diyor yatırıyor yere, ortadan ikiye bölüyor testerece. <gülüyor> Sonra kum diyor, ayağa kalkıyor ee, tekrardan. Tabi oradaki hepsi, bir sana iman ettik diyorlar. Hani ben sen Rabbinizi bak diriltiyorum, öldürüyorum falan. O gençler diyor ki, vallahi ben yakinen emin oldum ki sen deccal'sın. Yani Peygamberimizin haber vermiş olduğu deccal sensin diyor. Hatta âlimler sünneti bilmenin, Peygamberin sözlerine vakıf olmanın faziletine dair bu hadisi de olarak sunuyorlar. Yani o kadar insan sapıtmış, sahih ilme sahip olan Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hadislerine sahip olan insan sadece bu fitneden kurtulmuştur. Ve Deccal'ın fitnesi yeryüzündeki en büyük fitnelerden bir tanesidir. Bunu en büyük değerli sahih bir hadisinde peygamberimiz hiçbir peygamber yoktur ki mutlaka Deccal'ın fitnesinden sakındırmıştır." diyor. Yine Buhari ve Müslim'de bir peygamberimizin emir lafzıyla iki sahabeden peygamberimizin nakliyle Namazdan sonra dört şeyden Allah'a sığının veya namazdan sonra peygamberimiz dört şeyden Allah'a sığınırdı. Bundan biri de nedir? Yani tahiyattan sonra peygamberimiz dört şeyden Allah'a sığınırdı. Bunlardan bir tanesi de Mesih Deccal'ın fitnesinden sana sığınırımdır. Ve peygamberimiz normal dualarında da kendisi sahabeye işittirecek şekilde Deccal'ın fitnesinden Allah'a Ze ve Celle'ye sığındığını beyan ediyor. Neden dolayı? Abi de Deccal nedir? Deccal'ın anlamında kafir yazıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her müminin okuyacağı şekilde deccalın alnında şey yazacağını, ve kafir yazacağını e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, söylüyor. E, tabi bunu kimler okur? Bunu anca müminler okur değil mi? mürcieden biri gördü mü kesin bu küçük küfürdür diye deccal da tekfir etmez. Ondan sonra öyle ortada şey şey şaşkın şaşkın ya da derler ya kafir yazıyor ama altında istihlâlen ve cuhûden yazmamış yani bir de helal görmesi lazım kendi küfrünü diye. Tabi bu da işin şey e, esprisi. Deccalın fitnesi çok ağır bir fitne olduğundan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sürekli onun fitnesinden Allah'a sıkılmış ve ümmetin de onun fitnesinden Allah'a sığınması gerektiğini söylemiş. E, bu deccal dediğimiz yani saydığımız vasıflardaki adam tabi düşündüğünüz zaman bayağı bir taraftar bulur. Yani bugün üçkağıtçı Adam mıknatısla anahtarı oynatıyor, etrafından bir bin beş yüz tane mürit gidiyor mesela. Yani böyle bir toplum düşünün. Bunlar deccal gibi birini görseler, hepsi ilah diye zaten önlese yani taraftar hani onun taraftarı çok olacak. Niye taraftarı çok olacak? Bundan dolayı. Yani bir, insanların sahih ilimden uzaklaşıp, Kur'an ve sünnet ilminden uzaklaşıp, hurafeleri din diye inanması. Mesela şu an biz kendi toplumumuzu düşünelim, farz edelim deccal geldi. Ya zaten insanlar yolda giderken keramet arıyorlar. Yani yolda giderken millet sağına, sonuna bakıp acaba bir keramet var mı e mesela diyor. E şimdi bir adam gelecek, adam öldürecek, kaldıracak. Yani adam mesela normalde şeyhi e, uçağa şey yapar şey e, havaalanına girerken otomatik kapılar açılıyor, adam o bir şeyhe bak diyor. Camlar bile şeyhin önünde açılıyor diyor mesela. Bu mantıkta olan insanlar deccalı gördükleri zaman zaten ilah diye ona secde edecekler. Onun için Deccal geldiği zaman, e bu bizim zamanımız. Bu kadar ilimden uzaklaşmışız, say ilimden uzaklaşmışız. Peygamber diyor, her gelen zaman bir sonraki zamanda muhakkak ki daha şiddetli olacaktır. Yani bugün insanlar bu halde ise, hurafeleri din edilmişse, eski cahiliyenin dinine dönmüşse insanlar, insanların derecelerini ve seviyelerini yaptıkları sihirbazlık ve hukkabazlıkla belirliyorlarsa, eğer şeyh diye, yani cinciler, işte ondan sonra üçkağıtçılar şeyh olmuşsa bu toplumda, Gelen zaman daha kötü olacak İki e eğer Deccal'a şu anda yoksa bir sonraki dönemde gelecekse veya bu dönemde de gelecekse Allah onu bilir. Yani o taraftar bulması çok da şey olmayacak. Kendine taraftar bulması çok da zor olmayacak. İşte Hz. İsa e, inşallah indiği zaman Hz. İsa kimdir? Hristiyanların normalde yani bugün kendine Hristiyan diyen insanların iman ettiğini iddia ettiği, bizim işte sayıh olarak kendisine iman ettiğimiz Allah'ın Peygamberidir tekrardan gelecek ama Tekrardan geldiği zaman peygamberimiz özellikle onun peygamberin şeriatıyla hükmedecek. Yani şey olarak değil İncil'le veyahut da kendi şeriatıyla değil bu ümmete bir ikram olarak peygamberin şeriatıyla hükmedecek. Hacı kıracak diyor peygamberimiz, domuzu öldürecek, cizyeyi de kaldıracak ve çoğu Hristiyanların ona iman edip yani tabi İslam dinine, hususi İslam dediğimiz dine Sellemin getirdiği son şeriata tabi olacaklar. İşte tabi bunun hadislerde tafsilatı var. Yani işte şöyle savaşacak, böyle olacak, sıkıntı çekilecek vesaire Sonra yeryüzünü tamamen temizledikten sonra, hiçbir kötülük kalmadıktan sonra Mehdi'de, Hazreti İsa'da gidecek. Yeryüzü tekrar eski haline dönecek. Yani o şerli haline dönecek. Ondan sonra artık Yecüc, Mecüc tabi Yecüc, Mecüc Hazreti İsa'nın döneminde olacak. Daha sonra işte dabbe, yani husuf, ondan sonra şeylerin olması, güneşin batıldan doğması derken, ondan sonra zaten kıyamet. Kopacak. Hazreti İsa'yı da mesela insanların birçoğu Hazreti İsa'yı kabul etmezler. Yani insanların birçoğu derken bidat fırkalarını kastediyorum. Hazreti İsa'yı kabul etmezler. Bir, aynı geçen dersimizde saydığımız gerekçeler. Yani o gerekçeleri söyleyerekten. Bir de Hazreti İsa da yine aynı Mehdi gibi özel bir durum söz konusu. O da Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerde Allah Azze ve Celle inni mutevaffike وَرَافِعُكَ اِلَيَّ Ey İsa ben seni vefat ettireceğim ve seni kendi katıma kaldıracağım. Diyor ya Allah Azze ve Celle. Şimdi bunlar diyorlar ki Hz. İsa vefat etmiştir. Ayet-i Kerime'ye göre. Hz. İsa vefat etmişse o zaman tekrardan dünya dönmesi mümkün değildir. Öyle mi? Neden? Çünkü diyorlar hani o meşhur Peygamber şehitler öldükleri zaman Ey Allah'ın Resulü Allah Azze ve Celle Estağfurullah soruyor bir isteğiniz var mı? Tekrardan dünyaya dönüp tekrardan şahadeti tatmak istiyoruz diyorlar. Allah vecelle diyor ki inni ketebtu fiha annahum ileyha la Ben yazdım ki ölenler tekrardan dünyaya geri dönmeyeceklerdir diye. Nasıl Hazreti İsa vefat ettikten sonra tekrardan diriliyor? Tekrardan dünyaya geliyor vesaire. Hani böyle bir şey olamaz diyorlar. O Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın öldüğünü ifade eden şeyi alıyorlar. Rivayeti alıyorlar, şey ayet-i kerimeyi alıyorlar. Tabi ehl-i sünnetin inancına göre Hz. İsa ölmemiştir. Allah Azze ve Celle Hz. İsa ölmemiştir. Allah Azze ve Celle onu diri bir şekilde kendi katına kaldırmıştır ve kıyametten önce tekrardan onu geri döndürecektir. Bir, bunu biz neyle tespit ederiz? En başta bu neredeyse tevatür, manevi tevatür olan hadislerle Hz. İsa'nın geleceği sabit olmuştur. Bu bizim için yeterlidir zaten. Yani tekrardan Hz. İsa'nın döneceği hadiseyle sabit olmuştur. 2- Kur'an-ı Kerim'deki her vefat ölüm manasına değildir. Yani her vefat ölüm manasına değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle mesela diyor ki هُوَ الَّذ۪ي يَتَوَّفَّاكُمْ بِالْلَيْلِي وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَا O Allah sizi geceleyin, vefat ettirir, gündüz ne yaptığınızı bilir. Burada vefattan kasıt nedir? Uykudur. Demek ki insanın gözünü kapaması, yani canlılıktan soyutlanması ama bu illa ölüm olmasına gerek yok. Bayılma da olabilir, uyku da olabilir. Allahu Teala Hazreti İsa'yı bu şekil bir vefat da yani vefat kelimesi bu manaya da e, gelir. Allahu Teala bunu da e, kastetmiş olabilir. Ki mesela Maide suresinde Allahu Teala diyor ki ve in min ehli'l-kitabi illa yu'minu bihi qabl Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki kıyamet gününden önce mutlaka ona iman edeceklerdir. Burada kime dönüyor? لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ Zamir kime dönüyor? Hz. İsa'ya dönüyor. Neden? Çünkü bir önceki ayette Hz. İsa'dan söz ediliyor. Öyle mi? Bir önceki ayette kimden söz ediliyor? Hz. İsa'dan söz ediliyor. Hani onlar işte o Allah'ın şeyidir dediler. Allah'tır veyahut da Allah'ın oğludur dediler. Allah Azze ve Celle bunu reddediyor. O Meryem'in çocuğudur. Allah'ın ruhudur. Bir parçasıdır. Onun ibadetinden istikbar etmez vesaire. En son evli kitaptan hiç kimse yoktur ki. Kıyametten önce mutlaka ona iman edecektir. Ona ne Kur'an'dır ne Muhammed'dir Aleyhisselatu vesselam. Ona Hazreti İsa'dır. Çünkü Arap lügatında zamir her zaman neye döner? Akrabül mezkura döner. Zikredilen en yakın olana döner. Öyle değil mi? Ha, peki Hazreti İsa ölmeden bütün şey e, nedir? Hazreti İsa vefat etmeden önce bütün ehli kitap ona iman etti mi? Etmedi. Ehli kitap onu öldürdü zaten, yani ehli kitap onu öldürdüğünü zannetti, öyle mi? Ehli kitap onu öldürdüğünü zannetti tabii onu öldüremediler. Niye? Çünkü Allah azze ve celle diyor وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا ve وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Yani onlar onu öldüremediler de, onlar onu asamadılar da sadece onlara benzetildi diye. Ehli kitap onu öldürmeye yeltenildi. E o zaman peki bu ehli kitap ne zaman ona iman edecekler? Yani bir, bir daha bir Hazreti İsa'nın var olması gerekiyor ki bütün hel kitap bu ayet kelimeye göre ona ne yapsınlar iman etsinler. Ondan dolayı bu iddia nedir? Bu iddia bozuk bir iddiadır. Yani bu kendilerini Kur'an-ı dayanaraktan bunu reddettiklerini söyleyenler e, önceki zikrettiğimizlere de tabii işte hani Kur'an'da niye yoktur? İşte peygamberimiz kayıptan mı haber veriyor? Cedi rivayetler arasında çelişki mi vardır vesaire gibi. Bir de ekstradan Hazreti İsa'nın reddi ile alakalı böyle bir fitne. Veya böyle bir şüphe atmışlar ortaya. Ehli er sünnete göre Hz. İsa da öldürülmemiştir. Allah kendi katına onu kaldırmıştır. Kıyametten önce onu tekrardan indirecektir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla hükmedecektir. Bu ümmetin işini yapacaktır. Yani bu ümmete yardımcı olacaktır. Tüm ehli kitap ona iman edecektir. Ondan sonra Allah Azze ve Dele onu hakikaten vefat ettirecektir. Ve bir şahıs olarak gelmiştir. Bir de kimler var? Bir reddedenler var. Bir de kabul edip kabul noktasına sapıtanlar var. İşte Hz. İsa'nın geri gelmesini nasıl yorumlayanlar? Hristiyan alemi İslam alemiyle diyalog içine girecekmiş. Yani kendi küfürlerini hani meşgulaştırmak için böyle bir yoruma gidiyorlar. Hristiyan alemi diyalogla, diyalogda onlar yapıyorlar ya, diyaloğun bir tarafı da onlar, tabi otomatikmen onlar da Mehdi oluyorlar. Bu arada çaktırmadan. Diyaloğun bir tarafı onlar olunca, diyalogla Hristiyan alemi İslam alemiyle ittifaka geçecekmiş. O Hristiyan aleminin İslam alemiyle birleşmesinin adı da şeymiş. Ee i̇şte nedir ismi? Hristiyanların Hz. İsa iman edip vesaire vesaire. Tabi bunlar da nedir? Bunlar sapkın görüşler, Ehl-i Sünnet'in kabul etmediği görüşler. Evet. Buraya kadar soru sormak isteyen var mı? Anlaşılmayan bir şey veya anlatamadığımız? Hazreti İsa'nın geldiği zaman ona vahiyya da e, mucizeler Vahiy daha gelmez, peygamberden sonra vahiy kesilmiştir. Evet. Mucize zaten en büyük mucize de olmaz. Keramet ne olur? En büyük keramet zaten yeryüzünü komple değiştirip Yecücü, Mecücü, Deccalı hepsini öldürmeleri, Allah'ın onları desteklemeleri zaten en büyük destek ve şey olur. Keramet olur ama vahiy yok, peygamberden sonra daha vahiy kesilmiştir. Evet, o peygamber olarak da gelmeyecek zaten. Yani o, Hz. Muhammed'in şeriatıyla hükmeden olarak geri gelecek, yani yeni bir risaletle gelmeyecek şeye dünyaya evet ve ve çıkması husuf husuf ne demekti yer yüzünün üstüne gelmesi i̇şte. yani bir yerlerde yer böyle bu şekilde ters dönecek insanları veyahut da bir yerleşim biriminin altına üç tane husuf olacak yani üç tane doğal afet gibi bir şey olacak. Bunlar nedir? خَصْفٌ ve خَصْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَصْفٌ بِالْجَزِيرَةِ Arab. Yani bir tanesi doğuda, bir tanesi batıda, bir tanesi de cezire-i Arap'ta olacak. Arap yarımadasında. وَخُرُلُ الْدُخَانِ dumanın Peygamberimiz kıyametten önce bir dumanın çıkacağını söylüyor. Yani büyük bir dumanın çıkacağını söylüyor. Sonra bir ateş çıkacak diyor. O ateş insanları mahşer yerine doğru, yani insanların normalde Mahşer için toplanacakları yer nereyse artık oraya doğru bütün insanlığı sürükleyecek şey. O nedir? Ee, o ateş. Evet. Portuolo aşk güneşin doğması minbari birha, mevari birha, batıdan doğması. Evet. Vakurucu derbet el arve, yer <gülüyor> yer içinde derbeni çıkması min meoriha, kendi yerinde vaketli vaketli muha onunla konuşması ve teklimuha konuşması lin insanlarla konuşması. Vazavurunar ateşin çıkması. Ellet o ki tasuq tasuqun nasi insanlar tasuqu annasa insanların sürükler. Sürükler sürer ila erdil mahşari. Mahşer yerine sürer. Bunlar da nedir? Bunlar da her bir tanesi bunların her bir tanesi kıyamet gününden önce olacak olan büyük alametlerdir. Bunlardan işte Doğal afet gibi görünen ateş, husuf, bir de duhan. Yani bunlar daha ziyade hani Doğal afet şu anda da çevremizde çokça gördüğümüz şeyler. Bunlar kıyametten önce bir doğuda, bir batıda, bir de cezire-i Arap'ta. Bir yerin, yerin insanlar yerin altına yani artık veya yerleşim birimleri yerin altına geçecek. Bir duman ve bir ateş çıkacak. Biz bunları da yani ehl sünnet olaraktan olduğu gibi kabul ederiz. Olduğu gibi böyle olduğunu söyleriz. Ama bunları da yani bir reddedenler, aynı bu gerekçelerle genel kıyamet alametlerini reddedenler. Bir de bunları kabul edip doğal afetler olarak algılayanlar veya siyasi akımlar olarak. Yani işte ateş mesela işte dünyada mesela örneğin bloklaşma olacak. Global dünya dediğimiz şeyi o ateşe bir ateş çıkacak. Bu kapitalizm ateşidir. İnsanları belli bir yere toplayacak. Global bir şeye toplayacak falan. Böyle bu tip zorlama yorumlar. Yani bu hadisleri insanların kafasına ve aklına uyduracağız diye zorlama yorum yapanlar var. Dabbe ile güneşin doğması ise bunlar yine harikulade olan. Dabbe dedik yerden çıkacak Peygamberimizin söylediği. O da insan gibi ama böyle canavar gibi değişik bir şekli, çok değişik olan bir varlık olacak. Ve insanlardan kimin ateşte, kimin Müslüman, kimin kafir, kimin cennette, kimin cehennemde olduğunu söyleyecek. Bazı hadislerde güneş doğduktan sonra Dabbe'nin çıkacağını söylüyor. Tabi biliyorsunuz hadislerde yine güneş doğduktan sonra artık tövbeler kabul edilmeyecek. Yani tövbeler artık çünkü da güneş batıdan doğsa bütün insanlık artık peygamberi doğrulamak isteyecek. Yani kıyamet kopacak tamam ama böyle bir şey söz konusu olmayacak. Bunlar kıyametten önce vuku bulacak olan şeyler. Büyük alametler. Evet. Yecüc mecüc. <gülüyor> Yecüc mecüc kıyametten önce... Ee, şeydir. Şimdi tarih boyunca birbirini sevmeyen her kavim birbirine yerleşme mecbur demiş. Yani hani yerleşme mecbur bazı bir yerden geçecekler, orayı talan edecekler, bir nehirden geçecekler, koca işte denizi kurutacaklar. Öyle bir e, yaratıklar. Şimdi bu Tatarlar İslam alemine girdiği zaman Moğollar onlarda da böyle bir vasıf varmış. Yani böyle girdikleri yeri biçip ekip çıkıyorlarmış yani o şekilde. Mesela millet, Araplar onlara yerleşme mecbur demiş o zaman. Yani birbirini sevmeyen işte diye <gülüyor> Ee, şimdi bu Çinliler piyasaya girdi, piyasayı allak bullak etti ya, ekonomi piyasasını. İşte bu işi bozanlar Çinlilere Yecüc Mecüc diyor ben mesela. Ondan dolayı güldüm yani. Yecüc Mecüc böyle canın kimin canın kime sıkılırsa hemen Yecüc Mecüc iddiasında bulunuyor. Şimdi Yecüc Mecüc bir kavim. Ee, bu kavim biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Yecüc zikri var. Nerede geçiyor Kur'an-ı Kerim'de Yecüc'de zikri? Kim söyleyecek? Kehf suresinde, öyle değil mi? Allah Azze ve Celle kısasını anlatırken işte Zülkarneyn bir yere ulaştı diyor, belli bir yere geldi. Ona dediler ki, e, burada Yecüc ve mecuç diye bir kavim vardır. Bizimle onlar arasına bir set çekmez misin? Dediler. Yani Zülkarneyn dünyanın doğusuna gidiyor, dünyanın batısına gidiyor. En son bir yere geliyor, oradaki insanlar e, ulaştığı yerde diyor e, ve فوجد فيها قوما لا يفقهون قوله orada bir kavim buldu onlar hiçbir sözden anlamayanlar. Kalu ya zalqaneyni dediler ki ey karney, sen bizimle bunlar arasında bir set örsen ala enta ta'ala baynana ve baynahum sadda bizimle bunlar arasında bir set çek bir sana belli bir para verelim dediler hani mali bir yardım verelim. O da dedi ki hayır Allah'ın yardımı bana yeter. Rabbimin bana verdiği kuvvet dese yeter. Siz sadece bana işte demiri getirin demiri eritin dedi. Demir'i eriterek bunların önüne bir set çekiyor, şey Zülkani. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Yecüc ve Mecüc'ün kıyametten önce o setten çıkacağını, bunların işte küçük insanlar olduğunu, sayılarının çok fazla olduğunu, burunlarının falan basık olduğunu, bunların yeryüzünü talan edeceklerini yani mesela bir yerden geçtikleri zaman bir denizden denizi kurutup devam edecekler, suyu içip bitireceklerini yani o şekilde bir yaratıklar olduğunu, ve bunların e, Hazreti İsa ile en son artık Hazreti İsa Müslümanlarla bir tepenin başına çıkacak. Yani daha Müslümanların bunlara yap yapacak hiçbir şeyi yok. Yani o kadar çoklar fazla. Allah Azze ve Celle bunları helak edecek. Yani bu mevcut mevcut. Ondan sonra helak edecek. O kadar leş ki bütün dünya leş olacak diyor hadiste. Yani o kadar kalabalıklar ki bunlar bütün dünya leş olacak. Sonra dua edecek Müslümanlar. Allah bir rüzgarla veya bir şeyle artık bu şeyleri, bu e, bunları temizleyecek. Mevcut mevcut. E, savaşan bir kavim. Yani girdikleri yeri talan eden, dünyayı yerle bir eden e, bir şey, dünyayı yerle bir eden bir e, kavim. Böyle bir kavim. Tabii genel e, düşünce, insanlarda yaygın kanaat, yetişmecidin Çinliler olduğuna e, dair. Hani hem önlerinde bir set var, Çin seddi. Hem de böyle şekil ve sayı olarak da e, buna uyuyor. Tabii Allah en doğrusunu bilir. Yani bu onlar mıdır, değil midir? Beyaz Cumarne'nin ördüğü set Çin seddi midir? Bunu Allah bilir. Yani doğrusunu. Bunlar sadece yorum. Ben, ben. Bir, bir Settin. Sadece Settin delip, setten çıkacaklar yani. O kadar. sette delinmiş. Yani ta Peygamberimiz kendi döneminde Settin delindiğini söylüyorlar artık. <gülüyor> ne zaman çıkarlar oradan? Allahu Alem. şey i̇şte o sapkın yorumlar yani bu kıyametin alametlerini sapık şekilde yorumlayanlar. Mesela işte dünyada şu anda Çinliler bütün piyasalara girmeye çalışıyorlar ya. Işte bunu Yecüc Mecüc'ün dünya piyasasını işte talan etmeleri olarak. E, algılıyorlar. Allah'u alemen yani artık e, bir dönem işte Hristiyan Avrupa'yı Mesih görüp dünyayı onlar kurtaracak. Dünyaya refah getirecek Avrupa e, falan. Deccal Amerika'dır falan gibi böyle ilginç ilginç şeyler var. E, yorumlar var yani maalesef. Evet. Yeter mi? Devam edelim mi? Yeter mi? Tamam. Vahirudavana elhamdülillahi Rabbil